101. konu, Hazreti Peygamber'in Bekir kabilesini İslam'a davet etmesi, Hazreti Peygamber'in amcası Abbas der ki, Allah'ın Resulü bana şunları söyledi, kendim için ne senin yanında ne de kardeşinin Ebu Leheb'i kastediyor, koruma yok, sen yarın beni panayara götürür müsün ki, orada bazı kabilelerin konakladıkları yerlere gideyim, Arapların toplandığı yerlere geldik, biz panayara gittik. Rasûlü Ekrem'e şurasının Yemen'den hacca gelen kabilelerin en üstünü kinde kabilesinin, bunun Bekir bin Vail'in, şunun Beni Amir bin Sasa'nın konakları olduğunu, kendisi için birini seçmesini söyledik. Rasûlü Ekrem kayndeden başladı. Kindelilerin kimlerden olduklarını sordu. Onlar da Yemen ehlinden olduklarını söylediler. Rasûlü Ekrem, Yemen'in hangi kabilesindensiniz, dedi. Biz kinde kabilesindeniz, dediler. ''Rasul-ü Ekrem, hangi kindedensiniz?'' deyince, onlar, ben Amir bin Muaviye'deniz'' dediler. ''Rasul-ü Ekrem, kendiniz için bir iyilik ister misiniz?'' diye sordu. Onlar, ''O hayır nedir?'' dediler. Hazreti Peygamber, Allah'tan başka mabud olmadığına şahitlik edeceksiniz, namazı kılacaksınız, Allah katından gelen vahiye iman edeceksiniz.'' buyurdu. Abdullah bin Eclah der ki, Babam, kavminin ileri gelenlerinden bana rivayet ettiğine göre kinde kabilesi Resul-ü Ekrem'e şöyle bir teklifte bulundu. Eğer sana tabi olursak, sen galip gelirsen, öldükten sonra bu işin başının bizde olacağına dair söz veriyor musun? Resul-ü Ekrem, mülk Allah'ındır, dilediğine verir, ben kimseye bu sözü vermem, dedi. Bunun üzerine, o halde senin getirdiklerine ihtiyacımız yok, diyerek Resulullah'ın teklifini reddettiler. Kelbi der ki, onlar Resulullah'a şöyle bir cevap verdiler, ''Bizi mabudlarımızın ibadetinden men etmeye ve Araplara karşı savaş açmamız için mi geldin, git, kavmine ilhak et, bizim sana bir ihtiyacımız yok.'' Resul-i Ekrem onların yanından ayrılıp Bekir bin Vah ile geldi, kavminin kimlerden olduğunu sordu, onlar da Bekir bin Vail'den olduklarını söylediler. Rasûl-ü Ekrem hangi Bekir bin Vailden diye sorunca, onlar, Beni Kays bin Sâlebe kabilesindeniz, dediler. Rasûl-ü Ekrem sizin sayınız ne kadar, diye sordu. Onlar, çoktur, toprak kadar, dediler. Sizin korunmanız nasıl, diye sordu. Bizim için korunma yok, biz Farsların komşusuyuz. Biz Farsların düşmanlık yaptığı bir kimseyi koruyamayız ve onlara bizim himayemizde olduğunu söyleyemeyiz, dediler. Hz. Peygamber, eğer Allah Farsların konaklarını size verirse, kadınlarını size nikah ederse, çocuklarını size köle ederse, 30 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa da Elahu Ekber diyeceğinize söz verir misiniz, dedi. Onlar Rasûlü Ekrem'e kim olduğunu sordular. Hazreti Peygamber, ben Allah'ın peygamberiyim, dedi. Sonra onlardan ayrıldı. Kelbi diyor ki, Hz. Peygamber onlardan ayrıldığında amcası Ebu Leheb onun arkasındaydı, o da halka, bunun sözünü kabul etmeyin, diyordu, sonra Ebu Leheb de geçti, bu kabile ona, sen bu kişiyi tanıyor musun, diye sordu, o da, evet, tanıyorum, o bizim en büyük ailemizin çocuğudur, siz onun nesini soruyorsunuz, dedi, onlar Rasulü Ekrem'in onları davet ettiği hususu öne sürerek şöyle dediler, bu, ben Allah'ın peygamberiyim diye iddia ediyor, Ebu Leheb onlara şu cevabı verdi, sakın onun sözüne kulak asmayın, çünkü o delidir, başının tepesinden hezeyan kusuyor, onlar, zaten Farslılar hakkındaki sözlerinden biz bunu anlamıştık dediler.